Rab bizden ilim ve fahm ve bizi salihlerle beraber eyle. Bismillahirrahmanirrahim. La yaturu ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis sama. Ve huves semiul alim. Muhterem kardeşlerim. Bugünkü dersimiz dinde bidat, yenilik çıkarmak ile ilgili olacak. Allah cümlemize doğruyu hakkı anlamayı ve yaşamayı yanlıştan uzaklaşmayı nasip eylesin. Değerli müminler İslam dini mükemmel kamil tamamlanmış bir din olarak gönderilmiştir ve Allahu Teala bu dini 23 senede peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayet ayet vahyederek ederek dini tamamlamıştır. Dinin hiçbir konuda eksikliği yoktur. Hiçbir konuda bu dine bir takım anlayışlar katmak, bir takım ibadetler katmak, bir takım yenilikler getirmek, ihdas etmek, caiz değildir, doğru değil. O yüzden Allahu Teala indiği son inen ayetlerde. Şöyle buyuruyor: "El yama ikmal tu l-kum diine kum. Bugün sizin dininizi tamamladım, ikmal ettik. Wa atmam tu aliyum Size olan nimetimi de bu şekilde tamamladım. Wa raziy tu l din olarak da İslam'a razı olduğum, bu indirmiş olduğum İslam dininden razı oldum. Onu beğendim. Ve din olarak onu edinmenizi istedim ve bundan razı oldum. Ve bundan razı olacağım. Bu din üzere yaşayanlardan, hayatını İslam dinine göre şekillendirenlerden hayatını İslam dinine göre ayarlayanlardan razı olacağım diyor Yüce Mevla. Değerli kardeşlerim tamamlanmış olan eksiği olmayan bir din yenilik kabul etmez. Yeni bir takım şeyler bu dine sokulmasına o din müsaade etmez. Allahu Teala başka bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ya Yühan, ya ya eyühen nas, ey insanlar. İttakullah. Allah'tan korkun. Ve alimu enne Allah kad akmela. Ayeti tekrar ediyorum. وأن هذا صراطي مستقيما bilin ki bu yol bu İslam yolu İslam dini dost doğru bir yol olarak benim yolumdur fettebi'uhu bu yola tabi olun Allahu Teala böyle buyuruyor وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلُ İslam yolundan farklı, İslam yolundan gayrı değişik, farklı yollara sapmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Böyle yaparsanız, bu yaptığınız iş, sizi Allah'ın yolundan çıkartır ve uzaklara götürür. Değerli Kardeşlerim, Şeriatta İslam dininde delili olmayan, herhangi bir ayete dayanmayan, kitaba dayanmayan, sünnete dayanmayan, icmaya dayanmayan bir olay bir yenilik kabul edilmez. Illaki kitaba ve sünnete, peygamberimizin sünnetine dayanması lazım. Aslı olmayan şeyler konusunda peygamberimiz bizi uyarmaktadır. Şöyle buyuruyor peygamberimiz men amila amelen لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍ Kim bir iş yapar da, o konuda bizim bir emrimiz yoksa, o konuda bizim bir direktifimiz, tavsiyemiz, emrimiz, örnekliğimiz yok ise, o konuda bizim yaptığımız bir iş yok ise, o, ondan reddedilir. O, kabul edilmez. Benim yapmadığımı yapanın işini Allah kabul etmez diyor Peygamberimiz. Bizim yapmadığımız bir işi, benim yapmadığım bir işi başka bir yıllar sonra bir grup, Müslüman veya bir şahıs yaparsa bu, ondan kabul edilmez. İllaki de Peygamberimizin yapmış olduğu Bir iş olması lazım Onun emri Olması lazım Onun tavsiyesi olması lazım Onun takriri Olması lazım Onun O ameli Örnek olarak Yaşaması Ve ümmetine göstermesi lazım Bu olmadığı Takdirde bu olmadığı takdirde hiçbir Müslüman kendi kafasına göre şu işi şöyle yapsak güzel olur. Şunu Peygamberimiz yapmamış ama biz yapsak iyi olur. Şunu sahabe yapmamış ama biz yapsak iyi olur. Şu ibadetin şeklini şemalini şöyle yapsak daha iyi olur. Peygamber yapmamış olabilir ama biz yapsak daha iyi olur. Bak daha güzel duruyor daha da iyi oluyor düşüncesiyle, felsefesiyle bir ibadeti yapmaya, şeklini değiştirmeye, şemalini değiştirmeye, üslubunu değiştirmeye, sünnette var olan şeklini değiştirmeye hiçbir Müslümanın hakkı yoktur, olmamalıdır. Bu hakkın kendisinde olduğunu iddia edenler, ve bu şekilde yeni yeni bir takım ibadetler, anlayışlar, bir takım işler ihdâs edenler, getirenler aldanmış zavallılardır. Peygamberimiz başka bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Men ahdefe fi emrina hada ma leysa minhu Bizim getirmiş olduğumuz bu din konusunda herhangi biri bu dinden olmayan bir şeyi ihdaz eder, bir yenilik, bir anlayış, farklı bir uygulama getirirse o ondan reddedilir. O ondan reddedilir. Demek ki sünnette var olan ibadetlerin yapılması kifayet eder. Sünnette var olan ibadetlerin sünnette olduğu gibi yapılması gereklidir, elzemdir. Eğer bu böyle olmasa Herkes kendi düşüncesine göre şöyle şöyle yapsak da daha da iyi olur. Şöyle şöyle yapsak da daha da iyi olur gibi düşüncelerle ibadetin şeklini, şemalini değiştirse yeni bir takım şeyler katmış olsa bu ibadete bu sefer sünnet unutulmuş olur. Bu sefer Kur'an'ın yolu üslubu Emri unutulmuş olur. Her yeni bidat, hurafe, dinde asıl olan bir sünnetin yerine geçer. Sünnet uygulaması, peygamberimizin sünneti yani örnek yaşamının uygulanması yavaş yavaş ortadan kalkar yerine Ahmed'in, Mehmet'in uygulamaları gelir. Ahmetler, Mehmetler çok olacağından dinde çok yeni yeni farklı farklı uygulamalar olur. Ahmed'in grubuyla Mehmet'in grubunun anlayışı farklılaşmaya başlar. Ahmed'in ibadetiyle Mehmet'in ibadetinde farklılıklar görmeye başlarsınız dersiniz ki sonra ya bu da müslüman bu da müslüman bu neden böyle yapıyor bu neden böyle yapıyor hangisi doğru bu sefer dışarıdan bakan temiz saf müslümanlar da bir ikilem içerisinde kalır sonra şüpheye düşer der ki hangisi doğru acaba bu dinin kaynağı tek değil mi bu dinin peygamberi tek değil mi bu dinin kitabı tek değil mi neden insanlar farklı farklı işler yapıyorlar? Neden onun yaptığını bu yapmıyor, bunu yaptığını o yapmıyor? Neden onlar böyle yapıyorlar da bunlar böyle yapıyorlar? sorusu gibi, sorular gibi, sorular sormaya başlarlar haklı olarak. Daha sonra bu saf, bu temiz insanlar dinin kaynakları konusunda şüphe etmeye başlarlar. Neden? Çünkü çok güvendikleri o kişi şöyle yapıyor. Öbürüne de güveniyorlar, o da alim, o da efendim meşhur bir insan, o da böyle yapıyor. Bu sefer hangisi doğru acaba hangisini yapsam, hangisini taklit etsem gibi bir ikilem yaşayan temiz, saf Müslüman dinin kaynakları konusunda dinin emirleri konusunda içerisinde bir soru işareti, bir hastalık emaresi meydana gelebilir. Bütün bu problemlerin çözülmesi dinin sadece ve sadece Allah'a ait kılınmasıyla çözülür. Allah'ın dediği olur desek peygamberin dediği olur o da Allah'tan getiriyor demiş olsak ve her işi peygamberin sahabesiyle birlikte yapmış olduğu şekilde yapmış olsak hiçbir ihtilaf kalmaz. Çünkü herkesin bu sefer ittifak ettiği dayandığı kaynak tek olmaktadır. Ama kaynakları Kur'an'a götüremez isek, kaynağa suyun kaynağına ulaşamaz isek Suyu oradan buradan gelen tahliye borularından alır isek, bu tahliye borularına dışarıdan bir takım farklı su, sular da katılmış olabilir. Bu tahliye borularının içi temiz olmadığından dolayı su kirlenmiş de olabilir. Dolayısıyla kaynağa gitmekte bir zaruret vardır. Saf arı temiz su içmek istiyorsak dinin kaynağına gitmek zorundayız. Dinin kaynağı Kur'an ve sünnettir. Dinin kaynağı Allah Celle Celaluhudur. Dinin kaynağı O'nun elçi olarak, Resul olarak göndermiş olduğu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla bu kaynağa gitmek zorundayız. Ahmet, Mehmet şöyle diyor deyip de işi kaynağına götürmeden bir beşerin uygulamalarını emirlerini kendimize kaynak olarak alır isek şayet bu insan da suyu kaynağından almada problemler yaşıyor ise akri problemler inançsal problemler eğilimler nefsani arzular içerisinde veya bir takım cemaat baskıları içerisinde farklı farklı algılamalar algılamalar içerisinde olan bir insanın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bu dini anlamaya kalkarsak bu din farklı anlayışların kendilerine özgü süzgeçlerinden geçirilen ve değiştirilen bir din olarak sana gelir ki o zaman yaşamış olduğun din tam asıl din değildir tam asıl peygamberin sünneti değildir çünkü kaynağına gitmedi o zaman peygamberimiz sahabesine şöyle diyor ümmetim 73 fırkaya bölünecek yahudiler 71 hristiyanlar 72 benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecek Bunların hepsi sapıklıktadır, dalalettedir ancak biri hariç. Bir fırka hariç. Hangisidir bu ya? Resulullah buyuruyor ki o fırka Kur'an'a ve benim sünnetime sım sıkı bağlı kalan fırkadır. Kur'an'a ve Sünnet'e bağlı kalanlardır. Kur'an'ı baş tacı edenler, Sünnet'i baş tacı edenler onlar kurtulan fırkadır işte. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle sohbet yaparken elinde bir değnek ile kumun üzerine bir çizgi çiziyor şöyle uzunlamasına bu ana çizginin sağına soluna ufak ufak çizikler atıyor sahabe bakıyor Allah'ın Resulü ne yapıyor diye peygamberimiz buyuruyor arkadaşlar bu ana çizgi var ya bu benim getirmiş olduğum Kur'an'dır Kur'an ve sünnet yoludur benim getirmiş olduğum diyeyim, bu ana çizgidir bu çizginin sağında ve solunda tali çizgiler yaptım. Bunlar da ana çizgiden sağa sola savrulan, ayrılan farklı gidişatlar, farklı meşrepler, farklı anlayışlara düşenlerdir. Bu ana çizgide olanlar benim ümmetimdir, kurtuluşa erenlerdir. Şu farklı farklı çizgiler dedim ya bu farklı farklı yönelişler içerisinde olanlar, bu ana çizgiden, ana yoldan ayrılıp sağa, sola gidip ana çizgiden, ana yoldan, ana kaynaktan uzaklaşanlar bunların hepsi ateştedir. O yüzden ana yoldan çıkmamak lazım. Bu ana çizgiden çıkmamak lazım. Kur'an ve sünnetten ayrılmamak lazım yapmış olduğumuz bütün işleri Kur'an'a ve sünnete bağlamamız lazım. Değerli kardeşlerim, bu dini en güzel yaşayan peygamberimizdir. Ondan sonra onun etrafındaki sahabelerdir. Dini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamaz isek bu bizden kabul edilmeyecektir. Dini asr-ı saadette sahabenin yaşadığı gibi yaşamaz isek bu bizden kabul edilmeyecektir. Bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden bakınız bugün Suriye'de gelmiş ben Şii'yim diyor ehli sünneti öldürmeyi cihat kabul ediyor Allah ehli sünneti öldürmeyi cihat kabul ediyor Allahu ekber diyor ehli sünnetten bir müslümana nişan alıyor tetiği çekiyor öldürüyor sonra Allahu ekber diyor başardım bir kafir öldürdüm diyor Şiiler. Öbür taraftan da ehli sünnetten de Şiilere ateş edenler Allahu ekber bir kafir öldürdüm diyor. Her ikisi de Müslüman olduğunu iddia ediyor. Her ikisi de Kur'an'a bağlı olduğunu iddia ediyor. Her ikisi de peygamberin peygamberliğini kabul ettiğini iddia ediyor. Bu nasıl oldu? Bu nasıl olur? Demek ki Kur'an'ı anlamada problem var. Demek ki sünneti anlamada problem var. O farklı anlıyor. Farklı yaşıyor. Farklı görüyor. Ehli sünnete tabi olanları da düşman görüyor. Ve onlarla savaşmayı kendisine Allah'ın razı olacağı bir cihat zannediyor. Zavallı. İşte bu örnekte görmüş olduğumuz gibi şu ayeti kelimenin sırrı çok net ortaya çıkıyor. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ muhakkak ki benim yolum budur. مُسْتَقِيمًا dost doğru bir yoldur tabi ona tabi olun ve la tetbeu'us subul farklı farklı yollara tabi olmayın fe tefarraqa bikum an sabile farklı yollara giderseniz onlar sizi Allah'ın yolundan alıkoyar işte gördüğümüz o örnekte Allah o manzaradan razı değildir Allah o manzaradan razı değildir bu insanlar Masum insanları da katlediyorlar, çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden katlediyorlar ve bunun adına da cihat diyorlar. Böyle bir cihat olmaz, böyle bir yanlışlık olmaz. Bu bir katliamdır, bu bir şeytani bir cihattır. İslami cihat, Müslümanı, çoluğu, çocuğu, kadını, erkeği öldürmek değildir. Değerli kardeşlerim, Allah oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Allah oruçlarınızı namazlarınızı kabul eylesin. Bu ahru davana enel rabbil alamin. sallallahu alâ Muhammed Fatiha.